Ben bilmeden 40 gün gusülsüz namaz kıldım. Kaza yapmam gerekir mi? Abdestin yapalım. yeterli olduğunu zannetmiştim. Ee, teşekkürler demiş. 40 günlük namazını yeniden kılacak. Kaza edecek. Cünüpken kılınan namazlar geçerli değildir. O namazların iade edilmesi. Vakindeyse iade edecek. Vakit çıktıysa kaza edecek. Pekala hocam. Anlatabiliyor muyum? Cünüp bir kimse. Ne zaman insan cünüp olur? Karakocu cinsel ilişkide bulunursa. Veya da bir kimisi ihtilam olursa, kadınlar regil hali, adet görürlerse veya lohusa olursa olurlarsa, lohusa oldukları sürece, adet gördükleri sürece, efendim ihtilam oldular veya cinsel ilişkide bulundular, boy yaptırsa almadıkları sürece namaz kılamazlar. Bir insan cünüb iken bir namaz vakti geçirmemeli. Diyelim ki bir uyandınız ihtilam olmuşsunuz güneş doğmadan önce boy, boy abdesti almasınız. Boy abdesti'nin maksat, bütün vücudu e, yıkamaktır. Yani normal boy abdesti alırken ne yapacak? Bir namaz abdesti gibi abdest alacak. Sonra ağzına üç defa su verecek, burnuna üç defa su verecek ve bütün vücudunu hiçbir yerinde kuru kalmadan yıkacak. O zaman boy abdesti almış olur.